ve hayra bu hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer al-umur muhtasatuh ve kulle muhtasatan bi ta' ve kulle bidaten dalale ve kulle dalale ila fi'n nar amma ba'd Evet okuduğum Sübhetül Hacı'ydı biliyorsunuz inşallah mealini de okumaya çalışın Maaka Allahu hamde der ondan yardım ve mağfiret dileriz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 Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Ve her bidattar alet, her daralet de ta ateştedir. Evet, Rad Suresi. Öncelikle ben sura hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 43 ayettir Rad Suresi. E, Mekki mi... medeni mi yani e, Mekke'de Medine'de indine dair ihtilaf vardır alimler arasında surenin içeriği göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyen grubun e, alimler grubunun biraz daha hani söyledikleri ağır basıyor gibi gözüküyor e, surenin 13. ayetinde gök gürültüsü manasına gelen rat kelimesi zikredildiği için sureye vaat verilmiştir okumaya başlayalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Min, Ra Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinen indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetlerini açıklamaktadır. Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, Ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlar da akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Resulüm, kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların... Biz toprak olduğumuz zaman yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü çoğulacak istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde, Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. Kafirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Halbuki sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçüydedir. O görüleni de görünmeyeni de bilir. Çok büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyen de onu açığa vuran, geceliğin gizlenen de gündüzün yürüyen, onun ilminde eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, yani menekler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bunlarnı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük biledi mi? Artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürültüsü Allah'ı ham dile tespih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı tespih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken o, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar ve o azabı pek şiddetli olandır. El açıp yağvarmaya layık olan ancak odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyun ağzına götürülmedikçe su onun ağzına girecek de değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler. Resulüm, de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. O halde de ki, onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu hiç? Yoksa karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar doğdular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır ve o birdir karşı durulmaz güç sahibidir. O gökten su indirdi de vadiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel üst üste bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya diğer eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer bir köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsana fayda veren şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir. İşte Rablerin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Ona uymayanlara gelince... Eğer yeryüzünde onların tümüyle, bunların yanında bir misli daha kendilerinin olsa, kurtulmak için onu mutlaka feda ederler. İşte onlar var ya, hesabın en kötü sonlarıdır. Varacakları yer de cehennemdir. O oh, ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, inkar eden kör bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlarlar. Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar, Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dost doğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Bu yurt altın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunu sonu cennet ne güzeldir derler. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri yani akrabalık bağlarını terk edenler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 O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'na'dır. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya O'nunla yer parçalansaydı yahut O'nunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala bilmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayet ederdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenlere yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Görseydin azabım nasılmış. Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, Hiç böyle yapamayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki onlara at verin, onlar necidir? Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonulurlar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Dünya hayatında onlara sadece bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah'tan yani onun azabından koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği şudur. Onun zemininden örmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, kötülüklerden sakınanların mutlu sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Sana indirilene yani Kur'an'a sevinirler. Fakat senin aleyhinde birleşen gruplardan onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm yani hikmetli söz olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, İşte o zaman Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun vardır. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin yazıldığı bir kitap vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Biz onlara vaad ettiğimizin, yani azabın bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce seni öldürsek de sana ancak Allah'ın emirlerini tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. Biz onlara vaad ettiğimizin, yani azabın bir bizim yeryüzüne gelip onları uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur ve o, Hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzak kurmuşlardı. Halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü o herkesin ne kazanacağını bilir. Bütün yurdun, bu, bu dünya yurdunun sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bilecektir. Kafir olanlar sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin derler. De ki, Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan peygamber yeter. Sadık olarak.